İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a inandık derler ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun olsun Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka biz de sizinle beraberdik derler. Allah herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir?